Kırık zamanlarda bu hafta sizlere Behçet Çelik'i anlatacağız. Behçet Çelik 1968'de Adana'da doğdu. Adana Anadolu Lisesi'nden 1986'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990'da mezun oldu. İlk yazısı 1986'da Yeni Adana gazetesinde, ilk öyküsü 1987'de Varlık'ta yayınlandı. Çeşitli dergilerde öykü, yazı ve çevirileri yayınlanan Behçet Çelik, yazılı günler ve virgül dergilerini yayınlayanlar arasında yer aldı. Annem bir lanet var bu ailenin üzerinde derdi zaten. Ekrem amcanın annesinin kim olduğunu hatırlamıyor Sedat. Hiç tanımamış olması muhtemel. Aile buluşmalarında, bayramlarda, seyranlarda söz şecere mevzusuna geldiğinde isimleri havada dolaşan hanımlardan, teyzelerden biri olmalı. Atifet, Hayriye, Necibe... Hangisi olduğunu çıkaramıyor. Ekrem amcaya annesinin sözünü hatırlatanın ne olduğunu anlayacakmış gibi dikkatle yaşlı adamın gözlerine diktiği yere bakıyor bir süre. Hastanenin girişindeki kameriyenin zeminini kaplayan Tarketaşların arasında daha boy verirken sararmış otlara. İncecik bir ıslığın eşlik ettiği iç çekme sesiyle başını kaldırıyor. Hışırtılı soluk ve kederli iç çekişin yanı sıra düşük omuzlarıyla kızarmış gözlerinde Ekrem amcanın her günkü şıklığına hiç uymadığını düşünüyor. Sedat, bıçak gibi ütülü pantolona, parıldayan ayakkabılara, en çok da nizami ve sımsıkı bağlanmış incecik kravata. Şehirde kalbur üstü sayılan iş adamları, avukatlar, doktorlar, üst düzey memur ve müdürler bile iyi iyiye gevşettikleri kravatlarıyla okuldan kaçmış liseliler gibi dolaşıyorlar bugünlerde. Ekrem amcanın yanında sigara içmek istemiyor. Kafasının içindeki uğultulu ağırlık arttıkça kameriyeden uzaklaşabilmek için uygun bir mazeret bulması daha da zorlaşıyor. Öyle oturuyorlar konuşmadan. Kerim'i düşünüyorlar, yaşlı adamın oğlunu. Uzak kuzeninin bir deri bir kemik kalmış hali gözünün önünden gitmiyor. ''Ne vardı o kadar içecek?'' diye geçiriyor içinden. Gece üçe kadar bira üstüne bira içen kendisi değilmiş gibi. ''Haldun abinin haberi var mı?'' diyor en sonunda. ''Semih arayacaktı. Ben de bir arayayım.'' ''Semih abi sabah ulaşamamıştır belki.'' deyip, terden bacaklarına yapışmış pantolonunun cebinden telefonunu çıkarmaya çalışarak ayağa kalkıyor. Şimdi uzaklaşabilir, hasta yakınlarıyla nöbetten çıkmış ya da bir boşluk bulduğunda kendini dışarı atmış hastane personelinin çay kahve içip tost yedikleri barakanın olduğu tarafa gidebilir. Sigaradan çektiği ilk değilse de ikinci ya da üçüncü nefeste Ekrem amcanın sözü takıldı aklına. Aile içinde böyle bir lanetten daha önce de söz edildiği kulağına çalınmıştı. Ekrem amca gibi babası da zamanında belediye başkanı, milletvekili, genel müdür, baş müfettiş çıkarmış ailesiyle övünmeyi pek sever. Yeni tanıştığı birileriyle sohbet ederken ikide bir sözü aile tarihine getirirdi. Bir zamanlar kasabanın önde gelen iki üç ailesinden biriymiş Sehergiller. Tarlaların, bahçelerin ucu bucağı yokmuş. Babasının çocukluk yıllarından itibaren büyük aileyi oluşturan küçük, çekirdek ailelerin üçer beşer yıl arayla kasabadan ayrılıp yerleştiği bu şehrin dillere destan Sehergil Konağı çoktan unutuldu gitti. Ama yerine yapılan Sehergil Apartmanı 15-20 yıl öncesine kadar hemen herkesin bildiği yapılardan biriydi. Bir de rüzgar eser akşam vakti denizlerden alır başını gider uzayan sularda bir tekne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 Ben bu denizi batıracağım. Ama yok, ok, sularım aydınlanır belki, dur gitmem. Şarkısıyla sen Önce sen Sonra sen Önce sen Yine mavi deniz Yine mavi deniz Yine korkulu düş sevmek yine Oralarda bir yerde Duyur karanlığın Alabildiğine Oralarda Karanlığım. Yine mavi deniz Yine mavi deniz Yine korkulu düş Sevmek yine Oralarda bir yerde Büyür alabildin Alabildiğine da bir yerde Büyür karanlık Mehcet Çelik 1989'da Akademi Kitap Evi Öykü Başarı Ödülünü kazandı. Gün ortasında Arzu isimli öykü kitabı 2008'de Said Faik Hikaye Armağanına, Diken Ucu adlı öykü kitabı da 2011'de Haldun Taner Öykü Ödülüne değer bulundu. Ter bastı birden. Alt geçidin havasızlığından, neminden deyip dışarı attım kendimi. Geçidin merdivenlerine de rengarenk tişörtler, gömlekler, pantolonlar yayılmış. İnsanların üstünde yoksulluk, yoksunluk, zevksizlik duyuracaklar. Buradaysa renk cümbüşü, bayram havası, donanma gecesi. Dışarıda da kesilmedi ter. Dışarıda mı ki nedeni? Ensemden sırtımın ortasına sızıyor. Saç diplerim ıpıstak. Birazdan da kaşım gözüm terlemeye başlarsa şaşmam Şöyle kıyıdan bir boy yürüsem Piknik alanına çevrilmiş yol kenarlarında esintili bir köşe bulunca uzanıp gözlerimi yumsam Bakamam Huzurlu tablolarda huzursuz ayrıntılar görmek istemem Bana neyin değiştiğini söylemeyecekler ki Aklıma gelen yanıtla kalacağım gene Denizin kenarına dikilmiş parmaklıklara balık ekmek müşterilerinin sofrasına dayanıp soluklanırken manevra yaparak iskeleye yanaşmaya çalışan gemiye takıldı gözüm. Bir seferde yanaşı verirse her şey güzel olacak. Üçüncü seferde 3-5 üç yolcu tahta iskele verilmeden atladı ama bitmedi manevra. Öbür yolcular bekliyorlar daha. Bir an... Tam da halatları bağlarlarken vapurdan o inecek sandım. İskelede buluşalım demişiz. Bekliyormuşum. Olacak iş mi şimdi? Bu manevra falı da avutmadı. Ne olacak yavununca Ne değişecek? Bugünü atlatacağım. Sonrası? Sonrası kolay a canım. Uyar gidersin. Çok seçeneğin de olmayacak zaten. Mesele bugünü atlatmakta. Son zamanlarda bilmem ne kadar yıldır yapıp ettiklerimin hepsi bugüne bir hazırlıkmış belki de. Ne kadar kötü hazırlanmışım. Belli ki gelmez bu bayram deyip sermişim işleri. Ne alışveriş ne temizlik. Çok uzun bir arifenin ardından geldi çattı bayram. Böyle bir türkü mü vardı? Yok. O türkü de gelip çatan Ramazandı bu gelen bayram. Hem de ilk günlerini atlayıp son günlerine geliverdik bayramın. Başlamamış şenliğin ertesi. Yapacak ne çok şey vardı. Hiçbirini yapmadık. ''Göreceklerimiz vardı, dinlenecektik daha, ertelenmiş ıvır zıvırları demiştik. Bu bayram zaman kalmadı. Nicedir dememiştik de. Ne yapardık böyle günlerde, birlikte nasıl avonurduk? Belki sadece bir kez olmuştur ama hep böyleymiş gibi geliyor şimdi. Gün ve akşam bir şeylerle geçmiş, gece olmuş, eve dönmüşüz. Nasılsa sabah erken kalkmayacağız.'' Rahatız, konuşmaya başlamışız, soyunup dökündükten sonra bir şeyler anlatıyor. Öyle dalmış dinliyorum dediklerini tam olarak anlamadan pür dikkat dinliyorum. Önemli bir şey söyleyeceği zamanlar yaptığı gibi kalkıp kitaplığın üzerine bıraktığı paketten bir sigara alıp yakıyor. İlk nefesin ardından başladığı cümleyi sonraki nefeslerle bölerek tamamlıyor. Arasına dumanlar savrulmuş cümleler uzadıkça uzuyor. Anlattığı konudan kah uzaklaşıp kah yaklaşıyor. da kayarı yaparak en net halini bulmaya çalışıyor aklından geçenlerin. Yarım bıraktığı cümlelere dönmüyor. Onlar öyle güzel. Az önce ne dediğini sorsa yineleyemem. Anlamadığımdan değil. Ama o kadar dikkatle takip ettim ki sözün başını, ucunu kaçırdım. Elini koltuğun kolçağına usulca koyuşunu, parmağını uzatışını... Saçını düzeltişine kulağının arkasında sigaranın külünü düşürüp parmağının ucunu ıslatarak alışını anlatabilirim. Müzik Seni gördüm duvarda da Seni Gitme gitme Gittin Yollardan Dönülmez geri Gitme gitme El olursun sevdiğim İncitir Beni Gitme gitme Gittin yollardan Dönülmez Geri gitme gitme el olursun sevdim incitir beni Behçet Çelik'in 1992 yılında yayımlanan İki Deli Derviş, 1996'da çıkan Yaz Yalnızı, 2002'de çıkan Herkes Kadar, 2004'te yayımlanan Düğün Birahanesi, 2007'de yayımlanan Gün Ortasında Arzu 2010'da yayımlanan Diken Ucu ve 2015'de yayımlanan Kaldığımız Yer adlı öykü kitaplarının yanı sıra 2009'da yayımlanan Dünyanın Uğultusu ve 2012'de yayımlanan Soluk Bir An adlı romanlarıyla 2011'de yayımlanan Sınıfın Yenisi adlı ilk gençlik romanı vardır. Bilseler, geldikten sonra onları görmek için ne olduğunu bilmediğim bir şeyi, özel bir günü beklediğimi, bu sabah uyandığımda aralarına karışma gücünü bulunca işi kırdığımı, kırmakla kimsenin bir şey kaybetmeyeceği bir iş olmasının ne önemi var? Onların arasında olmaktan her zaman tuhaf bir rahatlık duyduğumu, yıllar önce dışarısıydılar, başka bir hayat, sayıcı bir hayattılar. Bir gün, uzun olmayan bir gelecekte onların biri olmayı ummanın, Bunları kesin kes olacağı inancının ispatıydılar. Bunları bilseler ne değişir? Aha lan kurtarıcımız geldi mi diyecekler. Sen önce kendini kurtar deyip durmaz mıydı babam? Bunu derken kendini, işini gücünü batırdı. Hiç kızmıyorum ona. Hatta sevimli geliyor. Akşamları onu karalar bağlamış halde gördüğümde herkes kendini batırırsa düzelir dünya diyesim geliyor. Bilsem saçmaladığımı bu bakış açısının yanlış olduğunu söylemeyecek. <gülüyor> Bak baba derim söyleyeceklerimi dinleyeceğini bilsem insan bir dolu şey kaybediyor. En kötüsü dediklerine göre umudunu kaybetmek. Ama ben böyle düşünmüyorum. Umudunu da kaybedince başlıyor dünya. Hiçbir şeye hayıflanmıyor insan o zaman. Mütarekeden bu yana 3 ay mı geçti 5 ay mı? Ne mi mütareke? Silahların terki bilmez misin? Yoo silahım olmadı hiç bildiğin manada. Bıraktığım her şey benim cephanemdi. Onları terk edip gelmedim mi? Masamdaki takvimde geldiğim günü bulup mütareke yazdım geçenlerde. Mütarekeden bu yana buralara hiç gelmedim. Şehrin en sevdiğim yerlerine. Şimdi inanmazsın ya kanımın aktığını hissediyorum. Az şey değil. Bıraktığın içkiden bir yudum alsan anlarsın beni. Buraya onca zaman neden gelmediğime yanmıyorum. Kanım akmamışsa akmamış. Yarın da akmayacak gene. Behçet Çelik'in doğup büyüdüğü Adana üzerine yazılmış yazılardan oluşan derlemesi 2006 yılında Adana'ya Kar Yağmış ismiyle ve 2012'de Ateşe Atılmış Bir Çiçek, Yazarlar, Kitaplar, Okuma Notları adlı bir deneme kitabı yayımlanmıştır. Behçet Çelik'in Çok Tanıdık, Çok Bildik isimli öyküsü Amerika'da yayımlanan İstanbul Noir adlı kitapta Soğuk Bir Ateş adlı öyküsü de Hollanda'da yayımlanan State and Mans adlı kitapta yer almıştır. Kimselere anlatmadığı için bir at bulması gerekmedi önceleri. Anlatmadı ama sezenler oldu bunu. Nasıl da sezer başkası. Özlem sezdi örneğin. Sezmemesi için çok çabalamıştı oysa. Elleri cebinde, yüzü ayazdan kızarmış, buz mavisi denizin gümüşi salınımını seyrederken hissettiklerini, belki de hissetmez olduklarını, özleme sezdirmemeye çabaladığı gece geldi aklına. Saatlerce hiçbir şey yapmadan televizyona, evin duvarlarına, hatta penceredeki karanlığa bakabileceği bir geceydi. Ne mümkündü böyle durup kalmak? En çok o gece zor gelmişti bir şeyleri sezdirmemek. Tuhaftı doğrusu, hiç olmadığı kadar isteksiz sevişmişti. Hiç ummadığı kadar uzamıştı sevişmeleri. Bir bedeni olduğunun farkına vardığı gecelerden biriydi. Kıpırtısızlaştıkça... Bunun farkına bir daha hiç varmayacağını sanmaya başlamıştı oysa, uykuya dalmadan önce özemin terli bedenine sarılmıştı. O kadar sokulunca sarılmamak olmazdı. Neden sarılmıyorsun diye başlayan sorular, neyin var senin ne varabilirdi. Oysa bir an önce uyumak istiyordu. Özlemin nefesinin yavaş yavaş düzelişini her seferinde sanki daha az yükselip inen göğüslerinin üzerindeki dokunup dokunmadığını ikisinin de bilemeyeceği elleriyle takip ederken belki de demişti kendi kendine böyle yaşamalı ruh dediğimiz şey iyi değil. Ruh zihni çağırıyor ruhsuz olmalı böyle. Evet o gece böyle adlandırmıştı ruhsuz. Peşi sıra sökün etmişti kelimeler. Cansız, tatsız, keyifsiz, nahoş. Her biri bir eksikliği duyuran bu kelimeleri sayarken, sabahında hiçbir rüya kıpırtısının anımsamayacağı derin, karanlık bir uykuya dalmıştı. Elleri kamaştı o gece yanımsayınca. Sanki özledi özlemin tenini, çıplaklığını. Hayra mı yormalıydı bunu, şerre mi? İnsanın içinde bir şeyler ne kadar da eksilse, Kurallar, kaideler vakit kalıyor. Tutup bu akşam çat kapı gidemez özlemi. Bir şeyleri konuşmadan, anlatmadan, anlatmaya çabalamadan sarılamaz. Terleyemezler birlikte. Bir şeyleri konuşmaksa imkansız. Hele bugün o geceden birkaç hafta sonra. Daha mı çoktu yoksa bilemedi. Özlemle ayrılmışlardı. Eksilmeye başlayanlardan biri de takvimde galiba Yaprakların düşmesi değil, günlerin izsiz, kertelizsiz geçmeye başlaması. Kaç gün önce ne olduğunu iyi kötü bilirdi önceleri. Tam olarak çıkartamasa bile bir ipucu bulur, zihnini zorlar, anımsardı. Salı'dan sonraydı. Salı günü sinemaya gitmiştik, cuma alilerdeydik. Perşembeydi galiba. Şimdi takvimler karman çorman. ne ayrılmalarından sonra kaç hafta kaç ay geçtiğinin çetelesi var zihninde ne o geceden kaç zaman sonra ayrıldıklarının. Son sevişmeleri olmamıştı. O geceki tek kerteriz buydu. Ama bunu anımsamak başka şeyleri anımsatmasına yetmiyordu. Üstelik son sevişmelerinden hiçbir şey kalmamıştı aklında. Her şey yolunda gibiydi, yoluna girmiş gibiydi. Önceleri anlaşamadıkları şeyler sorun olmamaya başlamıştı aralarında. Ruhsuzluğun bir başka yan ürünü sanmıştı bunu. Akşamları, hafta sonları Özlem ne istemişse onu yapmışlardı. Gündüzleri neler yapması gerektiği belliydi. Kim, ne zaman, nerede belirliyorsa. Sinemaya gidelim. Olur. Makarna yiyelim. İyi fikir. Bülentlere uğrayalım. Tamam. Çekemem filmi mirim. Makarnadan bıktım. Onların ev kalabalıkta şimdi. Dememişti hiç. Ha evde oturmuşlar ha sinemaya gitmişler. Değişen bir şey yoktu. Yine de Özlem sezmişti işte bir şeyler. Oyuna devam Biz hiç yorulmadık Biz hiç yenilmedik desem yalan Oyuna devam Oyuna devam biz hiç kaybolmadık Biz hiç kaybetmedik desem Yalan oyuna devam Rakipler kaçak güreştiler Hepsinin yumrukları vardı Dünyayı değiştirmek için Verdiğimiz kırıntılardı Oyuna devam